dakikalar Hazırlayan ve sunan Mehmet Can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 Efendim gazeteci yazar Ziya Tebu Ziya'nın 1940 1947 yılları arasında çıkarmış olduğu tasvir-i efkar ve tasvir gazetelerinin devrin tek parti idaresi tarafından 16 defa tam 16 defa kapatıldığını. Bunların çoğunda sadece görülen lüzum üzerine veya kapatılmıştır sözleriyle birlikte yetinilip kapatma sebebi bildirilme tenezzülü ve cesareti dahi gösterilmeyip ekseriyetle de bu kararların yalnızca telefonla bildirildiğini. Yine Ziyad Ebu Ziya'nın Tasviri Efkar gazetesi, devrin milli şefi İnönü'nün eşi Mevhiye Hanım'ın Ankara'da bir okuldan çıkarken çekilen resminin gazetenin 3. sayfasına kurulmasının hakaret sayılarak tam 10 gün boyunca kapatıldığını, yine bu yıllarda zamanın matbuat umum müdürü Samim Serper'in bir gazetenin şeref yerinin sağ üst köşemi, sol üst köşe mi olduğunu tartışarak inönü'nün resmini ve hakkında çıkacak haberlerin buraya konulmasını aksi takdirde gazetelerin kapatılacağını ihtar ettiğini biliyor muydunuz? Ama bunlar gazete yani haber veren nüsha Haber nüshası, haber notu ve haber bildirgesi. Türkiye'deki gibi, tencere, tabak ve sermaye nüshası değil. Müzik Tevekkeli değil, o zamanlarda da gazeteleri, birileri hoşuna gitmeyen şeyler yazdıkları zaman kapatırlarmış. Eh, şimdi de doğruları yazmaya kalktığınız zaman, ya da doğru şeyler yapmaya kalktığınız zaman, gazeteler size müdahale ediyorlar. Efendim bugün 3 Haziran 1997 Salı. Saatlerimiz 17'yi 25 dakika geçiyor. Salı günü, salı akşamı, salı akşamüstü yine yepyeni bir programla tekrar canlı dakikalarla işte huzurlarınızdayız. Merhaba efendim, merhaba. Allah'ım öğütücü program canlı dakikalar biliyorsunuz. Zaman vesaire program türü, nevi, basamakları merdivenleri, şekli, işleyişi, fonu, jeneri falan derken Allah sizi inandırsın. Maester öğüten program olarak da pro herhalde tarihe gelişecek... ...Radyo Marmara'nın tarihine geçecek... ...Sevgili ile birlikte kıymetli Mehmet Akman da... ...Bugün teknik masada mesuliyetine başlıyorlar... ...Yetişemiyorlar tabi sıcak program, hareketli program. Geçen günde baktım sekreter için, sekreterye için... ...3-5 tane stajyer almışlar. Program başlar başlamaz bütün hatlar çalıyor ya... ...Yetişsin diye ne yapacağız? Neyse efendim, nasılsınız? Değerli dinleyiciler, sevgili Marmara Efendiler, kıymetli canlı dakikalar, mütavimlerim. İstanbul'da, İstanbul dışında Marmara bölgesinde, tüm bölgelerde, Türkiye'nin dört bir köşesinde ve Türkiye'nin neresinde olursa olsun o sıcacık yüreği, o inançlı yüreği, o samimi yüreği taşıyan bütün dünyanın her bir köşesinde bulunabilen ve Marmara Efendiler dinleyemeyen ve dinlemeyen ya da dinlemek isteyen bir şekilde ulaşan ulaşamayan tüm dostlar, her biriniz inşallah sağlıkta ve afiyettesinizdir. Bizler mi? Bizler hamd ediyoruz günümüze, hamd ediyoruz halimize ki daha iyi olabilelim diye. Şükretmeseniz ne olacak? Ne geçecek elimizin? Bugün yine bize 1 saat 35 dakika vermişler. Ben bu saati sündürme gayretleri içerisindeyim değerli Marmara Efem. ...canlı dakikalar müdavimlere ama işte maalesef hemen ardından ana haber bülteni geliyor. Sizler de destek olursanız ilerleyen dönemlerde bu saati şöyle bir... ...3 saat, 5 saate falan çıkartalım derim. Ne dersiniz efendim? İyi olur diyor arkadaşlar. Hadi bakalım, hayırlısı olsun. Neyse benim bugün yine bu 1 saat 35 dakika içerisinde sizlerle sizlerden gelenleri size aktaracağız. Ve yine sizlerle güzel eserlerimizi, musahilerimizi, marşlarımızı, türkülerimizi, ilahilerimizi dinlerken... ...inşallah rüya alemlerinde değil gerçek alemlerde dolaşacağız. Sizlerle kısa süreli de olsa mesajlarımızla, anlattıklarımızla, kıssalarımızla, menkıbelerimizle, bazen fıkralarımızla, bazen göndermelerimizle, bazen hicivlerimizle, bazen böyle ufak ufak dokundurmalarla birlikte ve bazen de hediyelerimizle birlikte derken nedir bugünün? hediyesi. Buyurun şimdi, nedir bugünün canlı dakikada hediyesi? Hı? Allah Allah, nedir çocuğum bugünün hediye? Allah Allah, bugün hediye ayarlamamışız, tüh! <gülüyor> Değil, tabii, bugün sevgili dinleyiciler, Allah nasip ederse... ...bizleri arayacak ve canlı dakikalara merhaba diyecek gönül kardeşlerimiz içerisinden... ...dört gönlü güzel kardeşlerimizin birine, öyle diyelim, kurayla belirleyeceğimiz bir isme... Nerede? Kardeşler, heybeli Termal Tesisleri, Bolvadin Afyon'da iki tam gün, iki tam gece sürecek. Efendime söyleyeyim, e, şifalı kaplıca su ve konaklama hakkı takdim ediyoruz. Böyle bir gezi hakkı takdim edeceğiz. Nerede? Bir kez daha tekrar ediyorum. Kardeşler, Heyveli Termal Tesisleri, Bolvadin Afyon nasıl gidilebilir buraya? Değil mi arkadaş? Cuma günü akşamdan Allah nasip ederse binilebilir. Sabahın erken saatlerinde orada olunabilir. ...sabah namazı eda edilebilir, şöyle iki saat kestirdikten sonra aman Allah, şu nimetin güzelliklerine bakın. Arkadaşlar biliyorum aynı hissiyatı ben de yaşıyorum, müsait bir günde ve zamanda biz de gideriz çocuklar, gideriz, üzmeyin kendiniz Tabi yine sizlere sorularımız olacak, o soruların cevaplarını bekleyeceğiz ve ayet ya da hadis meallerini de aktarmadan geçmeyeceğiz programımızın akışatına. Sevgili dinleyiciler, önce telefon numaramız İstanbul'un telefonu 614-2543. İstanbul'un telefonu derken yanlış anlayanlar olabilir, İstanbul'da oturan Marmara Efendilerin programları canlı dakikalara katılabilmek için kendilerine tahsis edilen telefonu 614-2543 ve Türkiye geneli 0212-615-5458, yurtdışı telefon numaramızda yine 0212-545-49-78. Akşamın bu vakti Marmar FM dinlenir mi? Akşamın bu vakti canlı dakikada takip edilir mi? Akşamüstünün bu saniyesinde Marmar efeme faks gönderilir mi bilinmez ama... ...işte faks numaramız 581 56 38. Hayır azizim, hayır! Biz mektup yazacağız diyorsanız, buyurun ...Canlı Dakikalar Programı ya da Mehmetcan... ...Merkez Mahallesi, Salih Paşa Caddesi... ...Numara 36 bölü 3, 34130 bin Osman Paşa, İstanbul, Türkiye, Dünya. Gün terazisi! Bir baktık şu teraziye neler var neler yok diye, 3 Haziran'ın 1277'si, 13. yüzyıldayız önce değerli dinleyiciler ve Türkçe'nin resmi dil olarak kabulü, 3 Haziran 1277, 13. yüzyıldan bahsediyoruz. Öyle fasafizo değil, fasafizo hiç değil. Ve 3 Haziran 1950, 100 keçilik bir Fransız dağcı ekibinden Maruk Herok, Himalayaların 8178 metre yüksekliğindeki Anapurna tepesine tırmanmayı başarıyordu. Son tarih 3 Haziran'ın 1963'ü, bir şekilde şiirlerini tahsip ederiz etmeyiz, düşüncelerini tahsip ederiz etmeyiz, siyasi görüşünü, vatan anlayışını, bayrak anlayışını tahsip ederiz etmeyiz ama Türkiye'nin Türk şiirinin önemli isimlerindendir. Şair Nazım Hikmet, Moskova'da, Randa hayatını kaybetti. De noter huzurunda resmi açılışımız İstanbul Merkezli yayını İstanbul ve çevresini Anadolu ve Anadolu'luya yurt içindeki en ücra köyünden yurt dışındaki en uzak gurbetçi yuvalarına kadar gerçeğin sesine aykıran ve Allah nasip ettiği müddetçe gür sesini güçlendirerek duyulacak olan Efen Bandır'ın yüzakı Radyo Marmara'dan. Yaşı genç, gönlü genç, gönlüşen tüm dinleyenlerimizin mesaj, duygu, hiciv, nükte dolu programı. Canlı dakikalardan son kez merhaba ve sözün hası Allah'ın selamı. Selamlar aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Değerli misday Cumhurbaşkanı Demir'in Baltık ülkeleri gezisi çerçevesinde gittiği ilk ülkeyi soruyoruz size. Gittiği ilk ülke şu anda Estonya'da bulunuyor Cumhurbaşkanı ama daha evvel bir ülkedeydi. Yine böyle yağlı mağlı, an yağlı falan ama ne hangi ülke Cumhurbaşkanı Demirel Baltık ülkeleri gezisi çerçevesinde hangi ülkede bulunuyor? idi bir gün evvel, değerli dostlar. Sizi bekliyoruz. İlk telefon sualimizdir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Efen Bahadır'ın Yüzak'ı, Marmara'nın en canlı programına... ...Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Grup Kevse Rımaklarından... ...Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Bu ne güzel kelam. Yaşasın İslam. Devam ediyoruz Mehmet abi, yazılılar, sözlüler, imtihanlar, ödevler, mödevler derken... ...nedir bu mödevler onu da bilmem, yuvarlanıp gidiyoruz işte. Dünya hali, ne edersiniz, ne yaparsınız? eşraf Ziya abinin son albümünden bir eser isteyeceğiz, inşallah. Sıradaki eser öncelikle size, imza gününde o yoğunluğun arasında bir telefonla yetinmeyip... ...iki telefonla birden yetişen Mustafa Demirci abimize. Allah sizi inandırsın, sırf bu yüzden cep telefonu, map telefonu almıyorum değerli dinleyiciler. Hayır Mustafa ikisini birden kullanıyor, o da çifte silahşörler gibi o açıdan. <gülüyor> Fatih'in sesi ve sevgi her şeydir. Anavut kızları ve şehadet kervanı, ışık yolcuları ve gül goncası... ...kararsızlar, hüzün çiçeği, Bilal-i İslambuli, ravıza, sızıntı, sefahat, azade... ...ve bütün Müslümanları armağan ediyoruz diyorlardı. Bu arada imza günlerinizde muhabbetle ve ısrarla bekliyoruz diyor Kevser Irmakları. İnşallah Mevla ne gösterir bakalım ilerleyen günlerde. İstanbul'dan değil bu sefer, Bursa Orhan Gazi'den bir mektup var arkadaşlar, Mehmet Canlı dakikaların cenabisine selamun aleyküm, ilk güzel eseri, Elif Ülgen'e Marmara FM çalışan ve dinleyenlerine size Ahmet Öçen abiye armağan ediyoruz diyordu, kıymetli gönül kardeşimizin de notuydu. Gerçeğin sesine, Rumuz hiç ender hiç. Allah Allah, ilk defa geliyor. Çok uzun bir aradan sonra tekrar size yazıyoruz Mehmet abi diyor. İnanın çok mutluyum. Yeniyen dönemin hayırlar getirmesini diliyorum. Can dostum Razia'la Çünkaya, Nebiye Okurlu, Nurdan'la Çünkaya ve bütün menzil sofilerine armağan ediyorum diyordu. Kıymetli gönül kardeşim, Rumuz hiç ender hiç. Sevgili Yaşar Ziya'nın bir albümü var malum oliniz. Hasret Mülleri değil mi arkadaşlar ismi, yanılmıyorum. O albümden... Güfte İmsak, Kılıç'ın, Beste Riyad Tezcan'ın, Yorum Eşref Ziya'nın, Sen Varsın ya da Can'ım Ahmet, Can'ım Muhammed. Yılmaz, beni kahrımdan öldürecek değerli dinleyiciler. Ama bakın benden evvel öldüreceği başkaları da var galiba. Ana lideri Yılmaz'ın Giresun mitingi sırasında milletvekillerinin bulunduğu platform çöktü. Paniğe yol açan olayda Batman milletvekili Ataullah Hamidi ve Manisa milletvekili Tevfik Diker yaralanmış. Yılmaz bu olay yüzünden kısa süre kesilen mitingde iktidara yüklenmeye devam etmiş. Yüklenip duruyor. Çöker tabii. Efendim bu arada, e, Trabzon'dan sevgili kardeşimiz Savaş Aydın'a da selamlarımızı gönderelim. Merhaba Mehmet abi, öncelikle sizin şahsınıza tüm Radyo Marmara dostlarını sevgiyle selamlıyorum Diyorlar. Ve aleyküm selam. Sevgili Mehmet abi, hamdolsun çok iyiyim de sınav süreci içerisinde e, bir hayli rahatsızım diyor. 24 saat radyoyu dinleyemiyorum, biraz canım sıkılıyor. Ama olsun, kendi düşen ağlamaz. Ben iki senedir dua ediyordum radyom Trabzon'a gelsin de ne olursa olsun yani karşılığında zayıf bile alabilirim. Razıyım diyen ben değil miyim diyor Savaş. Onu da unutmuyor yani. Böyle şey bir çocuk, delikanlı bir arkadaşımız. Bir güzel eser istiyor, Mehmet abi diyor kendim için istiyorsam namerdim, Anam için istiyorum diyor, ya bu kendim için istiyorsam, <gülüyor> namerdim sözü çok istismar edildiği için savaşta. Bir sana olan güvenimiz sonsuz ama, e, ilk güzel eseri, şu anda dinleyeceğim. hangi eser ben de bilmiyorum, sana, başta validenize, değerli annenize de armağan edelim, peki, alo, alo, bir kez daha alo arkadaşlar, alo, cevap yok arkadaşlar, peki, devam edelim biz. İkinci eserle alakalı bir başka güzel mektup aktaralım, hay hay, Grup dirençten geliyor ve bakalım neler. Radyo Marmara'nın alternatifsiz programına... ...Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Sevgili Mehmet abimiz, Radyo Marmara'da hiç dille mi imkanı bulamadığımız bir eser istiyoruz. Evet, güzel bir eserdir, onu ben bilirim ama... ...telefon bağlantımız olduğu için şu an onu devreye maalesef ki sokamıyoruz grup dirençiler. Öncelikle siz değerli abimize, uzaklarda bulunan Marmara'nın müdavimlerinden Zehra Kalkan ve Tuğba Kalkan, Bursa'dan gelen misafirlerimiz ve özellikle Rumuz Şehla, ağabeyim Fatih, yeğenlerim Ebu Bekir, Bahar, Ömer Faruk, Süheyla Yengem, Sümeyye Arıcı, Zübeyde Arıcı, Nurhan Seher Arıcı, Enes Bahar, Emin Bahar ve Rümeysa Aşırta Armağan ediyorum diyordu. Grup direncin pırlantalarından geliyordu. Bu güzel mektubumuz da sevgili Marmara Efendiler. Evet... Telefon bağlantımızı arkadaşlar gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Biz de inşallah o süre içerisinde sizlerden gelenleri sizlere sunmaya gayret edeceğiz. İsimsiz bir mektup var burada. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah diye başlıyor. Marmara efemi yaklaşık bir aydan beri dinliyorum. E, çok güzel bilgiler de e, alıyorum bu arada. Sıradaki eseri şu an kapatılmış olan İhram Cizade, Kız Kur'an kursu talebelerine ve hocalarına armağan ediyorum. Ayrıca yeni yayın döneminizin de hayırlar getirmesini diliyorum diyordu. Değerli gönül kardeşimiz o kendisini biliyor. Biz kendisini tanımıyoruz ya da isim belirtmiyorlar ama varsın öyle olsun. Biz inşallah kendileriyle bu şekilde tanışmış olduk. Evet, Yasin suresini okuyunuz çünkü onda on türlü bereket vardır. Aç kimse okursa duyar, çıplak bir kimse okursa giyinir, bekar olursa evlenir, korku içinde okursa emniyete kavuşur, mahzun okursa ferahlar, sefere çıkan bir kimse okursa seferinde Allah'ın yardımına mazhar olur, bir şeyi kaybolan kimse okursa kaybettiğini bulur, meyite okunursa azabı hafifler, susuz kalan okursa susuzluğu gider ve hasta okursa şifa bulur buyruluyor. Kimse Kur'an-ı Kerim'in yüzünden okuduğu müddetçe Allahü Teala Hazretleri o kimsenin ana babasından azabı hafifletir. Ana baba kafirlerden olursa da. Buyruluyor. Hadise Şerif Şerif meali yine. Bir gönül kardeşimiz İstanbul Kartal'dan Gülcan Hanım yazıyor. Bir güzel eser istiyorlar. Sıradaki eseri önce size. Bütün Kur'an kursu ve İmum Hatip hocalarına ve öğrencilerine armağan ediyoruz diyorlardı. Şimdi bir kez daha alacağız arkadaşlar. Telefon bağlantısını alamıyoruz şu anda. Öyle mi? Ne zamana kadar alamıyoruz? ...ayarlamaya çalışıyorlar. Peki kardeşlerimize bunu izah edelim. Sevgili Marmara Efemler, radyonuz Marmara Efem, ...malum adınız dört yıldır yayınlarını sürdürüyor... ...ve her geçen gün, her geçen saniye... Yayın Yelpazesini coğrafi anlamda bütün bölgelere yaymaya çalışıyor, genişletmeye çalışıyor, çok renkli bir mozaik oluşturmaya çalışıyor. Bununla birlikte bazı mesuliyetlerin de, bununla birlikte bazı e, zorunlulukların da şüphesiz altına yürüyor. İşte e, bu sebeple, bu nedenle radyomuz içerisinde özellikle teknik masa ve sekreterden kaynaklanan yeni teknik düzenlemeler, fiziksel düzenlemeler yüzünden dün de aynı durum cereyan ediyordu, zuhur ediyordu. Efendim bugün de aynı durum cereyan ediyor. İşte bu yüzden telefon bağlantılarımızı bir müddet gerçekleştiremeyebiliriz. Ama varsın öyle olsun, gerçekleştirebildiğimiz anda size alo hakkını tanıyacağız söz. Yoksa bu termale ben kendim gitmek zorunda kalacağım, o da bir işe yaramayacak arkadaşlar. Da hemen duyurumuz değerli dinleyiciler saatlerimiz 17.42'yi gösterirken sevgili Marmara efendiler kardeşlerimizden bir diğeri ilk telefon bağlantımıza konuk olan kardeşlerimizden ilk daha doğrusu ismini bırakmışlar ama daha sonra telefon bağlantısındaki problem yüzünden hat kapanmış ve şu an kurulamıyormuş aynı bağlantı. Beyefendilerin hakları zayi değildir, hakları saklıdır. Onu da inşallah kullanacağız ve beyefendilerin de isimlerini daha sonra size anons edeceğiz. Sevgi, saygı ve muhabbetlerimle Sefaköy'den Tuğba Altın yazıyor. Rumuş ve hemen geçelim. Sayın Mehmet abi size, Ali abiye, annem, Rabia Ablam ve çocuklarına, Betül Çerme,li Ayşe Yurdakolu, Halime, Hayriye Pehlivan, Fatih'ten Mehlika, Fatih'in Sizi ve Sabır Çiçeği'ne, Candan Can Asiye Çiçek ve bütün Müslümanlara armağan ediyoruz diyorlar. Hangi eser istemişti beyefendi Ümit'ciğim? Mustafa Özcan güneş doğdu, çürmümle geldim sana. Peki dinleyeceğiz daha sonra. Avcılardan Çiğdem Urakçı ve Fatma Irgat da yazıyorlar. Sevgili Mehmet abi, fark etmişsinizdir mutlaka diyor, Fark çekme imkanımız yok. Ama mektuplarla sürdüreceğiz muhabbetimizi diyorlar. Ailemiz grubumuzun bütün nadi üyelerine, Marmara FM çalışanlarına tek tek sıralanmış. Sonra yeğenleri Muhammed, Aturkadir ve Hülya için ve bütün Müslümanlar için istirham ediyoruz diyorlardı. Bu istirhama bizler de e, muhabbetle karşılık veriyoruz. Peki, peki. Saygıdeğer Cenabemiz, Yüce Allah'ın sonsuz selamı ve aleyküm selam Balıkesir'den geliyor. Ee, kar yağmazlı Kaya kardeşlerden. Dursun Bey'e selamlar bu arada. Bizler e, sizleri gördük çok daha iyi olduk diyor Kaya kardeşler. Gerçi ayaküstü görüştük ama e, Mehmet Can'ı merak edenler Kaya lokum şekerlemeye gelip gelip görebilirler. Niye? Orada benim dublörü mü var? Değil. Kardeşlerimizle de burada fotoğraf çekilmiştik ama bu fotoğrafın da bir yuşasını bize gönderin. Kıymetli Kaya kardeşlerimiz bizim de albümümüzde bulunsun nihayetinde e, hatıra anı noktasında. Peki inşallah. Kaya ailelerine, Karyamazlılar, Dursunbeyliler, Marmara Efebbi'le bizlere yakın ilgi gösteren değerli abilerimize... ...sonra Karyamaz kızlarına ve Yeni Tomurcuklara, Dilara, Hançer, İslam muhalifleri ve Bilal İslambori... ...Minyeli Abdullah, Sabır Çiçeği ve bütün gruplara Rumuzlara, Küçük Mücahit Mustafa, Salı'ya armağan ediyoruz diyorlardı. Balıkesir Dursunbeyden Karyamazlı, Kaya kardeşlerden geliyordu. Burada eserimizi de dinlemeye başladık değerli dinleyiciler. Çürüm ile geldiğimiz. ...dergâh ve biz. Hz. Ömer radıyallahu zamanında... ...Rum savaşçıları bir kısım Müslümanları esir alınır. ...Müslümanların içinde bulunan kuvvetli ve heyvetli biri... ...Rum hükümdarını anlatılır. Rum hükümdarı onu görmek için yanına çağırır. Hükümdarın bulunduğu yerin önünde zincir vardır. Başına eğmeden rükû eder gibi oradan kimse geçemez. Müslüman savaşçı onu gördüğünde rükû eder gibi eğilerek oradan geçmekten kaçınır... ...ve ben kafir olan bir kimsenin yanına rükû eden şekilde girmekten... ...Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dan utanırım der... Bunun üzerine Rum hükümdarı çekilmiş olan zincirin kaldırılmasını ister. Zincir kaldırılıp Rum hükümdarının yanına girdiği zaman onunla uzun uzadıya konuşur. Rum hükümdarı ona, ''Eğer bizim dinimize girersen mührümü eline veririm, Rum beldesinin hükümdarlığını da sana bırakırım, istediğini yaparsın.'' der. Müslüman olan zat, ''Rum hükümdarlığının dünyada hakim olduğu yer ne kadardır?'' diye sorar. Üçte biri veya dörtte biri kadardır diye cevap verir. Adam eğer dünya ve dünya dolusu altın ve cevherler onların olsa ve onu bana bir günlük ezan dinlemekten vazgeçmeme karşılığında verseler yine kabul etmem dedi. O zaman Rum hükümdarı sordu. Peki ezan nedir? Adam ezan Eşhüdenle ilahe illallah ve eşhüdenle Muhammed'in abduhu ve rasuluh demektir dedi. Rum hükümdarı etrafındakilere bunun kalbine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisi tam manasıyla yerleşmiş. Bu durumda bu adamın dönmesi mümkün değildir der ve ateşe su dolu büyük bir kazan konmasını ve iyice kaynadığı vakit adamın kaynağı suyun içinde atılmasını ister. Rum hükümdarının emrini yerine getirirler ve adamı kaynağı suya atarlar. Ve kaynağı suya onu attıkları vakit adam Bismillahirrahmanirrahim der ve Mevla'nın yardımıyla kendisine bir şey olmaz... ...sapa sağlam aynı kaynağı sudan çıkar. Bunun üzerine Rum hükümdarı onu karanlık bir odaya konması için... ...ve kendisinden yemek ve içmenin men edilmesi için... ...sadece bir grup yemekle birlikte şarap verilmesini emreder. Bu halinde tam 40 gün devam etmesini ister. Rum hükümdarının emri yerine getirilir. 40 gün tamam olunca yanına girerler. Kendisine 40 gün içinde verdiklerinin hepsini yanında görürler. Onlardan hiçbir şey yemediğini ve içmediğini anlarlar. Ve sen bunlardan nasıl yemedin, nasıl içmedin? Halbuki Muhammed'in dininde zaruret halindeyken bunlardan yenilmesi ve içilmesi caizdir, dediler. Adam şöyle cevap verir. Eğer ben onlardan yemiş ve içmiş olsaydım, siz sevinirdiniz. Bense sizi kızdırmak ve öfkelendirmek istedim. Rum hükümdarı, onlardan yemediğine göre bana secde et. Ta ki seni ve seninle beraber olanları serbest bırakayım, dedi. Adam, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dininde Allah'tan başkasına secde etmek caiz değildir, der. Rum hükümdarı, ellerimi öp, seni ve seninle beraber esir bulunanları serbest bırakayım, der. Adam, el öpmek caiz değildir, ancak baba, adil olan sultan ve hocanın ellerinin öpülmesi caizdir, der. Hükümdar adama, peki anlımı öp. Der. Adam bunu bir şartla yaparım der. Hükümdar nasıl istersen öyle yap diye cevap verir. Adam yenini hükümdarın anlarının üzerine koyar onu niyet ederek göber. Bunun üzerine hükümdar onu ve kendisiyle bulunan esirleri serbest bırakır. Adama birçok hediyeler verir ve Hazreti Ömer'e de bir mektup yazarak şöyle der. Eğer bu adam bizim memleketimizde olup bizim dinimizde bulunmuş olsaydı biz ona yüksek mevkiler verirdik. Hazret Ömer anh'ın yanına geldiklerinde adama, bu hediyeleri kendine alı koyma, bütün medine halkını bu hediyelerden hissedar kıl buyurdu. Adam da Hazret Ömer'in emrini yerine getir. tabir vardır. Özellikle enflasyonun ülkemizdeki gibi çok yüksek olduğu ülkelerde bu tabiri zannediyorum. Farklı versiyonlar ile hep kullanılır. Mutfak yanıyor derler. Hakikaten yanıyor. Mutfak çünkü tüp gaz 931 bin Türk lirası oldu değerli dinleyiciler. İstanbul'da mutfak tipi tüp gaz 931 bin, piknik tipi tüp gaz ise 173 bin lira fiyata dünden itibaren satışa başlandı. Neyse değerli dostlar programımız devam ediyor saatlerimiz 17.54 bu arada hemen bir hatırlatma ola ki son telefon bağlantılarımızı son 3 telefon bağlantımızı da gerçekleştiremeyiz. Ola ki bu e, mümkün olur ya da telefon bağlantılarımızı gerçekleştirmek mümkün olmaz diğer ifade şekliyle bu e, inşallah mücadele bu düzenleme nihayeti herhalde telefon bağlantımızı kurarız yok kuramazsak şayet suallerimizin cevaplarını lütfen ve lütfen. Efendim sekataryaya isimlerinizle birlikte bırakınız. Lütfen ve lütfen isimlerinizle birlikte bırakınız. Bu arada ilk kurumumuz Fatih'ten Süleyman Bilgi beyefendiymiş. Süleyman beye hürmetle selam ediyoruz. İnşallah isimlerini aldık yine kuraımız olacak. ilerleyen dakikalarda diyoruz ve bizler de devam ediyoruz. Zeytinburnu'ndan Gülistan Kul yazıyor. Efendim ben bu mektubumla sessizliğimi bertaraf ettim diyor kardeşimiz. Yeni yayın döneminizden beri düzenli olarak dinliyorum ve gerçekten çok seviyorum radyoyu. Bundan sonra sizlere sık sık rahatsız edeceğim. Estağfurullah sizden bir eser bütün Rumuzlara ve gruplara Marmar efendi ve bütün Müslümanlara armağan ediyorum diyor. Zeytinburnu'ndan Gülistan Kul'dan geliyor mektubumuz. Benim bu arada Sultanbeyli'nin belediye başkanının ismini biliyor musunuz acaba? Nedir Sultanbeyli'nin belediye başkanının ismi? Nedir Mehmet bey? Mehmet Akman değil tabi. Uyanın Mehmet bey, uyanın efendim! Evet, devam ediyoruz. İstanbul Fatih'ten Emine Kasader, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diye yazıyor. Din ve İslam, yaşamı var eden en güzel hayat tarzı. Dinsizlik, insanı şeytan kullanan hayatın kuralları. İnsan, bir nefeslik zaman... Hayvan, dünyada insanın en güzel hizmetkarı. Gayem, İslam'ı sonsuza dek hakim kılmak. Mücadelem, her nefes alışımda batıla darbeyle gelmek. Fatih'ten Emine Kasadar devam ediyor. Her zaman olduğu gibi sizleri muhabbetle dinliyoruz, diyor. Kars'ta dinlemekte olan Azeri kızına, Elif Kasadar, hafıza mücahideler, Tuğba Huriye, Kararsızlar, Fatih'in sesini, Nurcan Şengül ve bütün Kur'an kursorcularına ve talebene ne diyordu? Emine Kasadar'ın notuydu. Bu arada Kazım Karabekir'in hatip listesi 9-Z sınıfından Envar Rızaat olarak elhamdülillah iyiyiz Mehmet abi. Şu an saat 1.30'luları ve İngilizce yazısına gireceğiz ve mektup yazıyoruz size diyorlar. İnşallah iyi geçmiştir sınavları. Kimi ediyorlar? 9-Z sınıfına Zehra Çağrıcı, Emel Tüfekçi Rukiye Zarı, tanıştığımız Uluya abla, Gönül Mertemi ve hocalarımıza, Kerime Gülen, Mustafa Sekili, Zeynep Ponto Kızılarslanlar, Mümineler, Şehadet Kervanları ve Nevbahar Gönül Susamları'na bir de diyorlardı. İstanbul Esenler'den Nebi Okurlu'ya gelince... Allah katında Allah korkusundan gözyaşı damlası veya Allah rızası uğrunda katılan kan damlasından daha kıymetli damla yoktur buyuruyor Tırmızı. Nebiye Hanım devam ediyorlar. Özellikle abilerini şakir Salih, Osman, Abdullah ve kardeşi Hidayet okurluya armağan ediyorlardı. Bizler de sizleri eserimizle baş başa bırakıyoruz. Bu arada insanlardan gelen sıkıntılara katlanmak Allah-u Teala'nın beğendiği, Resulullah'ın sevdiği ve evliyanın özendiği bir ahlaktır diyen Mevlana Halid-i de rahmetle yad ediyoruz, anıyoruz. Karansızlar grubuna darman da ediyoruz. Kendileri türün ailesi Hurya Paydın, Mehda Babacan, Ravza Kızılarslanlar, Elvar Rızaat ve Grup Güldes'te hafaza kardeşler ve bütün Müslümanlara armağan ediyorlardı. Güfte ve beste anonim değerli dinleyiciler. Yorum ve düzenleme bendenize ait ve isra. Canlı dakikalar. Canlı dakikalar. Bunun üzerinde mümin, kafir ayrımı yapmadan yerine getirmekle mükellef olduğu üç hak vardır. Bir, kafir olsun, Müslüman olsun, ana babaya iyilik etmek. İki, Müslüman olsun, kafir olsun, verilen sözde durmak. Ve üç, emaneti bırakan ister Müslüman ister gayrimüslim olsun, sahibine teslim etmek. Bu bir hadis-i şerifti değerli dinleyiciler. <gülüyor> Evet benim Avusturya'ya geçiyoruz sizlerle birlikte Avusturya Viyana'dan Zafer ve ailesine de selam gönderelim. Almanya'dan Fatma Akyıldız'a diyorlar, Ayşe Saka, Avusturya'dan Hatice Başer, Aylin ve Tenzi ile Can, Minyini Abdullah ve Mehmet Akdüz'e, Sultanbeyli'den Abdullah Yüksel ve Ahmet Demire'le ve tüm Marmar FM dinleyenlerine diyorlardı Zafer ve ailesine selamlar ve hürmetlerle. Bu arada Mehtap Babacan kardeşimize de teşekkür ederim. Sıradaki eseri size, piramit abimize, sevgili sırrı abilerine... Evlerini benimle paylaştıkları için Tuğba ve komşu kızı Yadigar, sohbetine doyum olmayan Rumuz Manolyem, öyledir. Ümraniye'den Halime Er, Usturacılar, Reci ve Bilal abisine, harıl harıl değil de hurul hurul ders çalışan kameramana, <gülüyor> tehditler savuran Zuhale, Fatma Cebi ve bizimle çalıştığı için çok şanslı olan Fatma Yılmaz'a armağan ediyorum diyordu Mehtap Babacan'dan. <gülüyor> Yine bir mektup var elimizde, Rumuz Şehit Pınar'ı göndermiş, bunu da öncelikle sizlere ve dört kardeşlere, hayır başakları ve kevser ırmaklarına, sabır çiçeği ve gül fırtınası, kararsız kelebek, sevgi pınarı, kararsızlar ve kelebek herhalde, değil mi? kararsız kelebek mi var artık? Bilinmez. Las kızına, Furkan yolcularına ve çandancana son olarak da mabetlerin sırrı dünyasına armağan ediyoruz diyordu. Şehitmalarının da mektubu için kendilerine teşekkür edelim. Bu arada değerli dinleyiciler, sualimizi bir kez daha tekrar edelim. Sultan Sultanbeyli'nin e, başarılı belediye başkanının ismini biliyor musunuz diye sormuştuk. Biliyorsanız şayet sekreterdeki değerli kardeşimiz Gıyasettin Yiğit'e isminizi yansıtırırsanız sizler yine bu kuraaya katılabileceksiniz. Allah nasip ederse Heybeli termana tesisleri Bolvadin Afyon'daki şifalı su ve kaplıcalarda İki günlük tatil hakkını kim bilir belki de sizler kazanmış olacaksınız diyoruz ve bizler devam ediyoruz. Sümeyye Şener, değerli Mehmet abi selam aleyküm ve aleyküm selam Sümeyye. Kısa aradan sonra tekrar sizlere mektup yazıyoruz, büyük bir keyifle yazıyoruz diyorlar. İşte dersler yazılar falan derken biz de bu zamana kadar sarkıttık diyor mektuplarımızı. İyisiniz inşallah, hamdolsun. Doğrusu programlarınızı arada sırada kaçamaklar olsa da büyük bir şevkle dinliyoruz. E sizlerden her mümkünse annem babam kardeşim Merve, 8 aylık yeğenim Ahmet Ercan, eniştem Ömer Faruk Batırel ve eşi için Kadıköy Matip Lisesi 8 Aç sınıfına arkadaşlarımla Gihan Ünverdi, Sevgi Yılmaz, Betül Kara, Elif Ünverdi, Yasemin Çolak, Hocamız Fatih Solak için Marmara çalışan ve dinleyenleri için bir eser istiyorum diyordu. Sümeyye Şener'den geliyordu. Teşekkürlerle sağ olsunlar. Evet efendim bu arada telefon bağlantımızı şu an kuramıyoruz ama isim geldi İstanbul Bağcılar'dan Mehmet Zahit Ceylan Beyefendi ikinci konuğumuz olmuşlar ikinci tarihi ismimiz olmuşlar ve arzuları da Grup Kıvılcım'ın ayrılık türküsü biz hazırız Ümit Hazır ve Marmara Efem dinleyenleri hazır bütün kardeşlerimiz için seçlendiriyor Grup Kıvılcım ayrılık türküsü diyor efendim. İbret vesikaları İlk günlerde evime kimse gelmese de zamanla yalnız terzili vasını merak edenler Birer ikişer gelip durumu öğrenmişler ardından bana destek olmak istemişlerdi Her birine dediğim hep aynıydı Sizden yardım istemiyorum ama terzilik işlerinizi ücret karşılığı yaparım bunun üzerine işlerim kısa zamanda gelişiverdi. Biliyordum ki çok kimse yardım olsun diye bana dikiş diktiriyordum. Canla başla çalışmaya başladım. Hem dikiş dikiyor hem de çocuklarıma bakıyordu. Gündüz yetiştiremediklerimi gece çocukları uyuttuktan sonra dikiyordum. Onlar için uyumadığım gecelerin hatta hesabı yoktur. Çoğu zaman halsiz düşer, makineye elimi kaptırmamak için ter dökerdim hep. Onlara hem anne olduğum hem de baba. ...gir iki etmemek için ömrümü verdim. Bayramda, seyranda... ...boyunları bükük kalmasın diye... ...en güzel kıyafetleri giydirdim. Kendim pişiremediğim yemekleri... ...parayla alıp getirdim onları. Yıllar sonra... ...bu hayata alışmıştık. En büyük oğlum yayı ...onun bir küçük kızım eczacılığı... ...onun bir küçük oğlum Harbiye'yi... ...en küçük kızımsa mühendis mektebini kazandılar. Para benim neyimeydi ki? Kazandığımı onlara harcıyordum. Her biri okulunu bitirdi ve görkemli olmasa da güzel bir düğünle o viran yuvadan ayrıldılar. Ama yuvadan uçan bir daha geri dönmüyordu. Kim bilir belki yaşadıkları hoş hayata gölge düşsün istemiyorlardı. Mazi'deki yokluk günlerini hatırlamak istemiyorlardı. Ben de olsun onlar rahat etsin de hiç mühim değil diyordum. Ta ki yapayalnız kalıncaya kadar ben bayama gelen çocuklar... ...ben elden ayaktan düşünde hiç gelmez oldular. Sebebini biliyordum. Beni o halde bırakıp gitmek olmayacaktı. Evlerini almaksa istemiyorlardı. Mutluluklarına fazla olacağımı biliyorlardı. Artık gözlerim de pek görmüyor. Gücüm, takatim kalmadı. İş yapamaz hale İş istemeye gittiğim yerlerde... ...dilenci zannederek ağzımı açmama bile fırsat kalmadan kovuyorlar benim. Ya da birkaç kuruş çıkartıp vererek baştan sanmak istiyorlar. Öyle bir sille yedim ki hayatın güzelliklerini unuttum. Bu ihtiyarın sözleri o derece etkiledi ki beni. Karşısında ben de kendimi tutamayıp ağlamaya başlamıştım. Böyle bir babanın sonu böyle mi olmalıydı? Bu defa benim ağlamam üzerine ellerini dizime koydu ve ''Ağlama, sen ağlama'' dedi. Sonra... ...derin bir nefes çekip devam etti sözlerine. Çünkü ben cezamı çekiyorum. Ceza mı? Ne cezası? Ben, dedi. Onlara elimden gelen her iyiliği yaptım. Dünyalık olarak onların yetişmesi için gayret ettim ama... ...onlara ana baba hakkını, kul hakkını, kulluk görevlerini... ...ahiret hayatını hiç, hiç anlatmadım. Hastalandıklarında doktora götürdüm ama... ...dini terbiye almaları için... ...hiçbir yere götürmedim onları. Her biri sağlıklı birer insan oldular ama... ...ifvet, haya... ...ahlaki duyguları bize göre değil. Şimdi... ...seksenimin geçmiş halinde pişmanlık duyuyorum ama... ...neyleyim? Adamcağız... ...yaptığı hatanın ne olduğunu biliyordu. Bu defa... ...daha da hüzünlendim. Eyvah dedim içimde. Yoksa bizim sonumuzda bu ihtiyar gibi mi olacak? Bizim evlatlarımız... ...bize ileride bakacaklar mı? Bakmak için gereken altyapıyı onlara veriyor muyuz acaba? Akşama doğru izin isteyip gitmek isteyen ihtiyarı... ...bir baba gibi düşünüp göndermedim. Yalvarıp yakararak evimde kalmasını istedim. Evim buna müsaitti. Ömrümün sonuna kadar bakacağımı... ...buna onun değil benim ihtiyacımın olduğunu söyledim. İhtiyarla üç ay beraber kaldık. Az yiyen, az konuşan, az uyuyan ve... Bir hayatın sonunda bir gün seccadesinin üzerinde ruhunu teslim etmiş olarak buldum onu. Yüzü hafif gergin, gözleri açık, tutaklarında sonsuza uzanan acı bir tebessüm vardı. Yalnız yaşamış, hayata yalnız veda etmiş ve bu yalnız terzinin ve nice yalnız terzilerin sonlarına hala ağlıyorum. Günaydın Efendiler, kıymetli canlı dakikalar dinleyenleri saatimiz 18.25 oldu. Şimdi 25 oldu ve programımız canlı dakikalarımız sürüyor. Reklam kuşağının ardından tekrar saygıyla selamlıyoruz sizi. Merhaba. Teknik masanın uyarısı harıl harıl çalışan ya da hurul hurul çalışan nasıl kabul ederseniz Teknik masadaki arkadaşların uyarısı 3. ve 4. telefon bağlantılarımızı yapabilme şansımız olabilecekmiş Çok sevindik memnun olduk ve hemen 3. telefon bağlantımız için 3. sualimizi yöneltelim Size sadece ismen ya da ilk ismi kafi olacak Ürdün kralı kimdir? Yok canım ben de değilim zaten Ürdün kralı kimdir diye soruyoruz ve sizi bekliyoruz efendim Evet efendim, Handan Gezer, Esma Özbek, Nurten Kartal, Tuğba Kösecek. Grup Hent'ten gelen bir güzel mektupla devam edelim. Eyüp'ten İmhatip Lisesi orta son öğrencileri bu pırıl pırıl gençler ve diyorlar ki Mehmet özellikle sizi Marmara çalışan ve dinleyenleri de çok sevdiğimiz ailelerimiz ve grup sefaat Selma Özlem tarih kardeşler, Gülgazeli Ramza, Azade, Divabet Mutabide, Nazmiye Teyze Mustafa Başdurk abimize, Kızılarslanlara ve Anavut kızlarına diyordu. Grup Hent'ten geliyordu. Bu arada Adana Kozan'dan değerli Gönül kardeşimiz Kürsem sevgiliye teşekkür ederim. Fevkalade ilginç bir mektup göndermişler. Bir de dergi göndermişler. Dergileri Adana e, Kozan'daki İmotif Lisesi öğrencileri tarafından çıkartılan bir dergi. Hilal ismini taşıyor. Kozan İmotif Lisesi yayın organı. Fevkalade burada güzel yazılar var. E, meslek dersleri öğretmenlerinin ve öğrencilerin hazırladıkları. Gayet güzel, hoş bir çalışma. Şiirler var, fıkralar var. Düz makaleler var. İslami çizgilerde konuşmalar var, yazılar var, bunlar o dergide Hilal'de yer almış. Bunun dışında, yine ilginç bir şekilde mektup bize ulaşıyor, çünkü renkli renkli her satırı bir başka kuru kalemle yazılmış, renkli e, boya kalemiyle yazılmış, canlı, Dakikalar. canlı dakikalarımıza, Kürsem sevgili tarafından. Ali Çınar, seni kim gönderdi Aziz'im? Burada şöyle usul usul, efendim, sen çıktın, tipi tipten mi çıktın, olur mu öyle şey canım? Esselamu ve Rahmetullah diyor gönül kardeşim, Mehmet Ağabey bugün e, içimden bir değişiklik yapmak geldi, mikrofonu kapatalım değerli arkadaşlar, Ali Çınar Bey geldi ya, mutlaka mikrofonlar açıktır, müdahale edin, kapalı efendim? Çok teşekkür ederim. diğerlerimiz Diğerlerinden farkımız nedir bizim azizim diye sordum diyor kardeşimiz Gülsem sevgili ve devam ediyor. Efendim, Kuze'nin Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri katkısıyla çıkan bir dergi de gönderiyorum inşallah değerlendirirsiniz diyor. Mustafa Demirci'ye selamlar göndermişler. E, bu arada konuşmalarınızdan fırsat bulduğum e, bir gün kasete bir ezgi alıyordum Mehmet abi her zamanki gibi yine beğenemediniz ve araya bir anekdot sıkıştırdınız tabi dolayısıyla sesinizi banda e, kaybetmiş oldum bu ezgi dinlerken sizin sözlerinizde mecbur ezberledim diyor e, öyle zaten <gülüyor> Allah Allah bu kim bu kim akışlıyor Yusuf Meraden bir eseri sınıf sıra arkadaşlarım Ayfer Radife Fatma Wildan Cemile ve Elif Erman ediyorum sonra. ...Kanlı dakikaların tüm çalışanlarına ve dinleyenlerine derman ediyorum diyor. Neyse, Adana Koza'na selamlar gönderelim. Bu mektubun hepsini okumak mümkün değil çünkü. Selamlar efendim! hayya! <gülüyor> Adana Kuzan'dan Erzurum Oltu'ya geçelim çünkü gönül kardeşlerim Hatice Tuğran'la selamünaleyküm ve rahmetullah diye başladığı güzel mektubuna bakalım ne şekilde devam etmiş. Sevgili Mehmet abi merhamet etmeyen kimseye merhamet olunmaz diye başlıyorum ve Erzurum Oltu'dan Hatice Tuğran kardeşiniz olarak sizleri sevgiyle selamlıyorum demiş. Bir mukabele hay Allah razı olsun. Tüm Barbaratam çalışanları da ve dinleyenleri armağan ediyorum Oltu'ya selamlarla. Oltu'dan İstanbul'a döndük mü? Hayır dönmedik Konya'ya geçtik. Konya Meram'dan Betülya Lika'ya, arkadaşları Esra esra. İki tane sıra sonra Serap Benyus'u, Grup Vahdet üyelerine... ...Meram'dan Sena'nın hasret gülü açsa bile içindeki umudu soldurmayan bütün Müslümanlara... ...Gönüllerinde hasret gülü açsa bile içindeki umudu soldurmayan bütün Müslümanlara... ...Konya'nın Selçuklu'dan Rumuz Neyza, sıradaki eseri can dostu Sena... ...Canlı Rakikaların Cenab-ıysa'na çok teşekkürler... ...Bir mukabele Konya Marmara'yı çalışan ve bütün inananlara emanet ediyoruz diyorler. Efendim Trabzon'dan mektup gelirdi, Rize'den faks gelmez mi? Efendim? Gelir, Rize'den selamlarla, Tuğran İsmailoğlu. Yine in tebrik ediyoruz, başarılarınızın devamını diliyoruz. Efendim sırada ne varsa onu istiyoruz, bütün Müslümanları armağan ediyoruz. Hay Allah razı olsun, Rize'ye selamlarlar! Peki Rize'den de Kütahya emekten gelmez mi? Oradan da gelir Mehmet Bey, böyle Türkiye'nin her tarafını nakkaş misali, nakış misali ördünüz işlediniz azizim işlemez olaydınız. Mustafa İnan Bey efendi devam ediyorlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah diye. Emet Kütahya Anadolu Matip Lisesi muallemi Mustafa Bey. Bütün motifleri için, İslam'a gönül verenler için Marmara dinleyicileri ve güzel yayınlar yapan sizlere diğer hem bütün Müslümanları armağan ediyoruz diyorlar. Bir kelimeyle dahi olsa kötülüğe yardım eden efendim, işlenen isyana ortak olur şeklinde bir hadisi şerif mealiyle devam ediyorlar. Ve sevgili dinleyiciler Yusuf Meral geliyor. Huzurlarınıza Yusuf Meral Yanarım diyecek o içli o güzel çalışmada. Bu arada eserin hemen ardından Ürdün Kralı'nın ismini biliyor musunuz sualiyle? İnşallah bugün normal şekliyle dördüncü değil üçüncü olması gerekiyor ama cetvele göre üçüncü telefon bağlantımız olması gerekiyor. Ama bugün işte bu sıra dışı işleyiş yüzünden ilk telefon bağlantımızı inşallah almış olacağız. Yusuf Melayel ve yanarım. Necler, arkadaşlarımız o ayarlamayı, o düzenlemeyi yapmak için gayretlerini safede dursunlar. Bu arada e, Kartal'da dün gece yarısı bir e, soygun teşebbüsü olmuş ama soygun olmamış. Niye? Çünkü kasayı açamamışlar. Evet, Kartal'da şubeye gece yarısı giren bir banka şubesine gece yarısı giren sabaha kadar ana kasayı açmaya çalışan soyguncular başarılı olamayınca getirdikleri oksijen kaynağını da bırakıp kaçtılar. <gülüyor> Adamla öyle tutuşmuşlar ki neredeyse üzerine para bile vereceklermiş. Hayır abi, iş de bindi, 30 milyar olsa da olmasa da o kasanın içerisinde ben bu kasayı açacağım diye polisleri dışarıda da bekletebilirlerdi, böyle de bir şey olabilir! Efendim? Daltonlara gerek yok, siz halledersiniz Ali Bey, kökten çözüm <gülüyor> Kasayı götürmeyin de, evet efendim, devam edelim! Değerli ablamız, Meral Özcurt yazıyor, Esselamün Aleyküm ve Rahmetullah diye başlıyorlar ve Aleyküm Selam Efendim! Marmara Femaidesi ve Fatih'in ve Torunları, Hafıza Mücahidiler, Huriye, Marmara Sevdalları, Barış ve İslam Güvercinleri, Anevut Kızları'na Nurşen, Ramza, Dört Kardeşler, Fatma Atacı, Tuğba Kalkan, Betül Akçalı ve Dursun Beli kızlarımıza bu arada emanetlerinizi aldık efendim. Teşekkür ediyoruz. Selamlar gönderiyoruz sizlere de. Aysun, Aynur, Felda ve Hayriye. Dört kafalar. Gurbet ne anadan ne de babadan ayrılmaktır. Asıl gurbet İslam'dan uzaklaşmaktır diye yazıyorlar. Tabi... Almanya'dan geliyor bu faksı hatırlatmaya bilmem gerek var mı? Çok eminimle Cenab-ı Esselamu Aleyküm bu size gönderdiğimiz ikinci faks. Bir öncekini okuduğunuzu çok teşekkür ediyoruz. Programınızı gerçekten beğenerek dinliyoruz. O sohbetler, dini mensular, men kıbeler, ibretli hadiseler, dinleyicilerinizin hadis ve ayeti kerime aktarmaları, başteviz olmak üzere kendi yetiştirmek isteyen bütün Müslümanlar için yararlı olduğunu düşünüyoruz ve bu yüzden can kulağıyla dinliyoruz. Demişler sağ olsunlar daha iyiliğini yapacağız inşallah. Akça ve Akman ailelerine... Durla Fatih, Fatih Camii talebelerine, Türkiye'deki bütün Kur'an kursu talebelerine, İmam Hatiplilere ve en önemlisi, hayatta her zaman aklı düşünen herkese arman ediyoruz diyorlardı. Almanya'ya selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz efendim. <gülüyor> Almanya'dan İstanbul'a geçtik mi? Hayır, Yalova'dayız. Yalova'dan mesajın güllerinden Sevgi, Rahime, Canan hanımefendiler yazıyorlar. Sıradaki eseri öncelikle sizlere ve bütün Marmara efem çalışanlarına, Neşe, Emine, Bilge'ye Alman ediyoruz diyorlar. Sevgi kardeşimiz de özellikle Canan abi size, grup arkadaşlarım Canan ve Rahime, ablalarıma, bütün gruplara ve rumuzlara, sonra dayım Fahri, abilerim Ali İhsan ve Güngör'e Alman ediyorum diyorlardı. Mesajın gülleri grubu Yalova'ya selamlarla, muhabbetlerle efendim. Ve Sevgi Tomurcukları grubundan Rumuz Sevgi Yumağı ve Sevgi Çemberi birlikte yazıyorlar. Bir güzel mektup elimizde şu anda. Tüm Mahmur FM çalışanlarına İhvan-ı Müslümin ve Nesrin, Emine, Şebiyel'den, Huriye, Aysun, Melek, oldu Mevlüt Alımcı, Canran Can'a, Sevgi Pınarına, Yeni Tomurcuklara, hafıza Mücahidelere, Mahmur Hezer ve bütün Müslümanlara armağan ediyoruz diyorlar. Mücahide altın kaymak yazıyorlar. Yine Yalava'dan, grup Sevgi'den yazıyor Mücahide Hanım. ''İnşallah diyor, yayınlarınız böyle devam eder. Tüm Marmarafem çalışanlarına, emeği geçmiş bütün abilerimize, arkadaşlarımıza, tüm dinleyenlerimize, Türkiye'nin dört bir yanındaki tüm inançlı kardeşlerimize, dünyanın dört bir yanındaki bütün mazlum Müslümanlara armağan ediyorum.'' diyordu. Mücahide kardeşimize, grup sevgiden ve yalabaya bir kez daha selamlarla Eserimize dinlemeye başlıyoruz. Saatlerimiz 18.40 oldu. Bu arada değerli dinleyiciler, son telefon bağlantımız, dördüncü telefon bağlantımız için... Dördüncü sualimiz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ismi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ismini biliyorsanız şu andan itibaren canlı yayın için radyonuzu arayabilirsiniz. Bu eserin hemen ardından Ömer Karaoğlu ve Kurtuluşun Ölümü. Efendim, saatlerimiz 18:50 oldu ve e, sevgili Yusuf Yoldaş ağabeyimiz... ...Marmara'nın e, hakikaten ilk günlerinden test yayını dönemlerinden itibaren... ...ilgisini hiç eksiltmeden sürdüren kıymetli, fevkalade kıymetli dinleyicilerimizden yalnızca biri. Bütün dinleyicilerimize o yüzden Allah razı olsun demeyi de bir borç biliyoruz doğrusu. Grup nokta noktaya da şükranlarımızı sunalım. cenab yayın yönetmenimize bütün rumuzları, gruplara emanet ediyoruz diyorlardı. Cihan, bahar kuşuymuş <gülüyor> Cihan. <gülüyor> evet. Peygamber efendimiz Allah'a aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki... İlimden dilediğinizi öğreniniz. Allah'a yemin ederim ki bilginizle amel etmedikçe... ...bilgi çoğaltmakla mükafatlandırılmazsınız. <gülüyor> Efendim grup kargo ama Gaziantep kargo çalışanlarından... ...grup kargo yanlış anlaşılmasın. Tüm gruplara ve Marmar efem çalışanlar öyle bir grup var çünkü... ...taşıma işleminden başka hiçbir şey yapmıyorlar büyük ihtimalle zaten. Taşıma işiyle iştigal ediyor kardeşlerimiz. Bütün Marmara Temalı ailesine ve bütün Müslümanlara armağan ediyoruz diyorlar. Bu son farklar bunlar. Bismillahirrahmanirrahim. Biz grup ümmeti Mehmet abi çok memnun olduk. Bütün ümmetlere, ümmet camiasına ve bütün Müslümanlara armağan ediyoruz diyorlar. Hayır bu stüdyoya yeşili, turuncusu, kırmızısı iyi yaptınız. Yani hakikaten iyi yaptınız ama böyle trafik lambalarını mütemadiyen yakarak bizim dikkatimizi da bir esprisi yok, değil mi? Memursun zaten sen. Memur mu olacaksın? Bahayettin Nakşibendi Hazretleri şöyle der. Eğer ben yaranımın ayıplarına bakarsam yarsız kalırım. Zira ayıpsız dost yoktur. İyileri herkes sever. Hüner kötülüklerle dostluk oyununu kazanmadıdır diyor. Mabedlerin sırlı dünyası Süleyman abiye şehit pınarına, hafıza mücahidilere ve İslam uhuvvetini içine sindirebilmiş bütün gönül dostlarına armağan ediyoruz diyor. İstanbul Fatih'ten Seher Meriç'te selamlar ve sevgilerle tüm Marmaraf'ın ailesi, Hafız Tuba Aydın, Emine Kasadar, Mehtap Öztürk, Aseri Kazı, Siyah Güller, Kül Gonca'sı sevgilim Portakal Çocukları Hilal Başak kardeşler, Ümühan Saime, Nurten Meriç, yeğenleri, mabilerim, hazır vesapri, yengelerim Fatma Leyla, Çok sevdiğim annem ve canabilsin zermane diyorum diyordu şehit kardeşimize de selamlarımızı gönderelim bugün telefon bağlantımızın ilki yapamadığımız telefon bağlantımızın ilki ...sonradan öğrendik Fatihten Süleyman Bilgi Beyefendi ile ikincisi bağcılardan Mehmet Zahit Dreylan, üçüncüsü Bolvadin'den Emin Kelleci ve dördüncüsü Sanayi Mahallesi'nden sevgili Yusuf Yoldaşla birlikteydi. Bu arada biz arkadaşlarımıza soralım. Arkadaşlar lütfen bir numara söyleyiniz. Bir numara kardeşim. Üç beş sekiz. Üç tane o. Bir. Bir dediniz ve böylelikle bugünün canlı dakikalarına da, programına, canlı dakikalar programına ikinci olarak katılan kıymetli kardeşimiz Mehmet Zahit Ceylan'ı tebrik ediyoruz. Çünkü Mehmet Zahit Ceylan efendim Allah Allah, ne güzel. Heybeli Termal Tesisleri Boyvadin Afyon'da şifalı su ve kaplıcalarda günlük tatil hakkı kazandı. On gün içerisinde radyolarını ziyaret ederlerse maksimum. Öyle mi? Ali Bey'i de çağırıyorlarmış. İnşallah Ali Bey de bir gün yaşlanmadan çünkü bir hayli saç dökülmesi hadisesi var. Aynı aynı vazifeyi görüyorlar. Allah nasip ederse çarşamba akşamı aynı saate aynı programda tekrar buluşabilmek, görüşebilmek ümeliyle. Surç ellememek mümkün değil doğrusu. Türkçü dilimiz fark ettik Mevla'dan af, sizlerden özür diliyoruz ve sizleri Mevla'ya emanet ediyoruz efendim. Güzel eserle huzurlarınızdan ayrılırken bir ok gibi diyecek Mustafa Uysal ve selamun aleyküm ve rahmetullah diyecek bendeniz Mehmetcan. Bu program gürle ayakkabı malzemeleri ve Suni Deri Limited şirketinin katkılarıyla hazırlanmıştır. Teşekkürler. kadar Hazırlayan ve sunan Mehmet Can